Çernobil nükleer kazasının yıl dönümüne 53 gün kaldı. Sizlere bugün Washington DC Chinatown'dan sesleniyorum. Dışarıda ambulans sesleri inliyor ama kaliteli ses cihazım sayesinde bunları umuyorum duymuyorsunuz bugün. Geldiğim Greenpeace Uluslararası Program toplantısında yapacağımız planlar yine umuyorum buraya uçmamın karbon bedelini karşılar ve gezegen için toplamda hayırlı olur. Hazır Amerika'dayken burada daha bir haberle başlayalım. Bilim insanlarını şaşırtan uzun bir yok oluşun ardından deniz aslanları San Francisco'ya geri dönüyor. Deniz aslanları nedeni anlaşılamayan bir biçimde bir anda göç etmiş, sayıları 1700'e kadar inmişti. Sonra birden San Francisco'da yalnızca bir düzine kadar deniz aslanı kalmıştı. Deniz memelileri merkezinden Jim Oswald şu anda sayılarının artmakta olduğunu belirtti. Uzmanlar göç etmeyen bir tür olan deniz aslanlarının gidişini su sıcaklıklarının ısınmasına bağlamışlardı. Gelecek günlerdeki araştırmalar göç etmeye başlama nedenlerini daha iyi aydınlatacak şüphesiz. Okyanus suyu sıcaklıklarının yükselmesi yalnızca deniz aslanlarını değil, denizdeki tüm hayatı etkiliyor. 2009'da Amerika Birleşik Devletleri kıyılarında yaşanan köpek balığı saldırılarında ani bir düşüş yaşandı. Tabii ki bu insanlar açısından iyi bir haber gibi görünebilir. Ancak bilim insanları aksine işaret ediyorlar. Florida Üniversitesi'nden George Burgess Köpekbalıklarının belirli bir sıcaklığın altında yaşadıklarını bu nedenle yaşayabilecekleri deniz suyu sıcaklığını sahip alanlara gitmeye başladıklarını açıkladı. Yani kuzeye doğru. 2008'de 41 olan köpek balığı saldırısı 2009'da 28'e düştü. Ortalama her yıl 50 ila 40 saldırı yaşanırken 2009'daki bu ani düşüşün sebebinin de küresel ısınma olduğu düşünülüyor. Ancak insana acaba hepsini yüzgeçlerinden çorba yapmak için avladıkları için... Denizleri mi boşaltlar diye düşünmeden de edemiyor insan. Bu arada Rio de Janeiro kıyılarında da nedeni anlaşılamayan bir olay yaşanıyor. Binlerce ölü balık Rio Lagünü'nde kıyıya vurdu. Geçtiğimiz pazar gününden bu yana 100 belediye çalışanı tam zamanlı çalışıyor ve ancak 80 ton balığı temizleyebildiler. Ölüm nedeni henüz bilinmeyen balıkların birçok farklı türden oldukları da bildirildi. Rio Çevre Müdürlüğü ise artan zehirli yosun miktarının balıkları öldürmüş olabileceği ihtimali üstünde duruyor. Temizlik çalışmaları sürüyor ancak sanki temizlenmesi gereken balıklar değil de başka bir şeymiş gibi geliyor bana. Havaların ısınmasıyla yaşayan bahar kampanyası da başladı. Kampanya tüm doğa severleri göçmen kuşların dönüşünü kutlamaya davet ediyor. Kampanyanın Türkiye Temsilcisi Doğa Derneği, leylek, kırlangıç, ebabil ve guguk kuşu gözleyerek herkesi www.springalive.net adresinde gözlemleri paylaşmaya davet ediyor. Yaşayan Bahar, Türkiye dahil 36 ülkede uygulanan geniş katılımlı bir kampanya. Katılmak için Bahar'ın habercisi olarak bilinen leylek, kırlangıç, ebabil ve guguk kuşlarını gözlemlemek ve gözlemi www.springalife.net adresindeki web sayfasına kaydetmek yeterli. Doğa Derneği'nden Burcu Arık, böylece gezegeni paylaştığımız kuşları tanıtmanın yanı sıra onların göç yolculuklarında da karşılaştıkları sorunları da dile getirdiğimizi söyledi. Kuşlar göç yolları üzerinde beslendikleri ve üredikleri yaşam alanlarını hızla kaybediyorlar. Yaşayan Bahar kampanyası, 2006 yılından beri gerçekleştiriliyor ve katılım her yıl artıyor. 2008 yılında 56.000 olan gözlem kaydı, 2009 yılında 94.000 oldu. Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, enerji israfını önlemek amacıyla okullarda enerji yöneticisi için genelge yayınladı. Genelgede enerjinin etkin ve verimli kullanılması, enerji israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin bakanlık bütçesi üzerindeki yükünün azaltılması ve çevrenin korunması için enerji kullanımında verimliliğinin arttırılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca bunun için okullarda enerji yöneticilerinin görevlendirilmesinin gerektiğini de belirtti. Buna göre her ilin il Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde enerji yönetim birimi kurulacak ve bu birimlerde bina enerji yöneticileri görevlendirilecek. Bu güzel adımlardan daha da önemli olarak yenilenebilir enerji ve enerji tasarrufu adımlarının sıklaşmasını istiyorsanız nükleer.greenpeace.org adresine girin Daha fazlasını talep edin. Arkadaşlarınızın da nükleer karşıtı harekete katılmasını sağlayın. Yenilenebilir enerjinin yolunu açın. Çernobil nükleer kazasının 24. yıl dönümüne geri sayım devam ediyor. Son 53 gün. Sağlıcakla kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özesi